Kara gözüm, sana bir iş bulalım o zaman. Ee, bulalım, bulalım da hacivatım nasıl bir iş bu iş? Hmm, mesela, mesela. Hah, buldum. Yapma ya Çabuk söyle nasıl bir iş olacak? Güzel bir iş. <gülüyor> oturduğun ay. yerden para kazanacaksın Oturduğum efendim. Oturduğun yerden para kazanacağım. Masa başı bir iş mi bu? Hayır efendim, direksiyon başı bir iş. Benim çok samimi bir arkadaşımın, arkadaşının, arkadaşının abisinin Arkadaşının arkadaşının bir taksisi varmış. O, o artık külüstülü olmuştur be. Niye birader? Baksana kaç kişinin elinden geçmiş? Yok efendim son model. Ee. Es işte o taksi şu an boştaymış. Taksi boştaymış. Ona da bir iş bulalım çalışsın acı var. <gülüyor> boş boş oturulmuyor. Ver bir tamircinin yanına çalışsın. Ne saçmalıyorsun Karagöz? Asıl saçmalayan sensin Hacı Yuvat. Hiç taksi boşlu olur mu be? Boşta derken trafikte de değil garajda yatıyormuş demek istiyorum yani. Vah vah taksinin evi barkı yok demek. Horluyor mu bari? Horlamıyorsa bizim evde yatsın. Yahu Hacivat taksi hiç yatar mı bir adam? Yine yanlış anladın birader. Arabayı kimse kullanmıyor. Taksiyi sen al işle. ...kazancını da sahibiyle bölüşürsün. Ha, anladım. <gülüyor> Sen bana taksici ol diyorsun. İyi de hacivatım, ben araba kullanmasını çok bilmem. Yani taksicilikten de hiç anlamam. Hallederiz, hallederiz. Ben sana öğretirim birader. Ee, o zaman öğret de hemen işe başlayalım hacivatım. Tamam tamam. Hazır mısın? Ee, hazırım. Koşacak mıyız? Yok birader istekli olup olmadığını öğreniyorum. E, hala anlamadın mı? İstekliyim Hacivat'ım. İstekliyim mi? Tamam. Ver bakalım bir 250 lira. Yuh be Hacivat. Yani iş buldun diye komisyon mu alıyorsun? Yazıklar olsun sana. Yok efendim ne komisyonu? Senin ehliyetin var mı? Trafik polisi olduğunu bilmiyordum Hacivat. Nereden çıkarttın şimdi trafik polisi olduğumu? Baksana bana ehliyetin var mı diye soruyorsun. Bu soruyu kuru yemişçi sormayacağına göre trafik polisi sorar. Efendim, ben taksiyi kullanabilmen için ehliyet alman lazım diyorum. Onun için sürücü kursuna gitmen, kursun sonunda da ehliyet sınavına girip ehliyet alman gerek. Oo, ben bunları bitirene kadar ecelim gelir ölürüm birader. Efendim, o kadar uzun değil. İki ayda hepsi biter. Neyse, işte o kursun tutarı 250 lira. Daha sonra bir ödeme daha yapacaksın. Sen şimdi bana 250 lira ver, ehliyeti elinde bil. Sen bana ehliyet ver. 250 lirayı elinde bil. Olmaz efendim. Ben bu işi çok samimi bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşının. Ya biliyorum biliyorum. Abi senin arkadaşının arkadaşı. Hayır efendim ne alakası var? Ablasının arkadaşının arkadaşı. İşte onun sürücü kursu var. Onlardan rica edeceğim. Seninle özel olarak ilgilenecekler. Sanki özel kurs gibi olacak yani. İnşallah da sonunda sen de ehliyet alacaksın. Hadi ver 250 lira. Ay Allah'ım ya Rabbim. iyi. Al. 100 200 230. Hah. 245, 245. ha Al 250. Tamam. Vay <gülüyor> vay vay vay vay. Selam verdik, borçlu çıktık dedikleri bu olsa gerek. Vallahi Hacı Batım, bu taksicilik biraz külfetli bir işe benziyor. Taksici olalım dedik. 1. saniyesinde 250 lira gitti. E birader, armut piş ağzıma düş yok bizde. Ne var peki? Armut piş, önüme düş. Ben de bir zahmet armudu yıkayıp ağzına atayım var. Bu kadar zahmete katlanılır birader. Eee, bugün eve giderken taksiye binip gidelim o zaman. Taksiciyle konuşup mesleğin cilvelerini öğreniriz. Acıymadır Olur, kara gözüm. <gülüyor> olur. Olur değil mi? <gülüyor>